Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz en üstün faziletli dört hanımın hayatı örnekleri işte Dört kadın evli yolla, kadın en üstünü bunlar. Bu alese adetleri kemerin içine kesirin. Ekbirlerden çok insan Kemal bu Peygamberimiz, Kemal Erdi, Kemble, virayet Makamında en çok verdi. Ekbir Kadınlara neyse ancak dört kadın bu makama çıkabildi. Demek öyle bir manevi makam var ki maliye makam. Ancak dört kadın bu bakıma çıkabilmiş demektir. Dört kadın. Tabii evliye kadın çok. Tabii bu bakıma çıkan dört kadın. Kim bunlar? Asiye binti müzahim. İmrati firavun. Biri müzahim kızı Asiye. Firavunun da Zevcid hanımı. Biri bu. Koresi de, de firavun. Bunun hanımı dört kadından biri. İkincisi Meryem binti İmran. İkincisi aslında Meryem. İmran'ın kızı. Üçüncüsü Adice binti Hubeylid. Hubeylid kızı Adice'nin muannemiz. Dörrüncü de Fatıma binti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Peygamber kızı Adı Fatıma. Demek ki bu dört kadın bir adı da Asiye Şener hanımı İkinci, has Meryem. Yusas'ın annesi oluyor. Yani. Üçüncü, Hatice Validemiz. Peygamberimizin hanımı. Dördüncü de Peygamberimizin küçük sevgili kızı Fat-ı Validemiz. İşte buna inşallah, hayatı önerilecek hayatlarına inşallah. Önce has Asiye. Bu, Çin ile geliyor. Asiye değil de sinir, Asiye. Gençli Arapçı bu anan pek gene böyle. Ve bu tabi o günkü dile göre. Mısırlar yaşadığı bu. O dile göre. Bizim Mevla'nın buyuruyor. Kasas 7'de. Bismillahirrahmanirrahim. İlâ im Musa. ve ya im Musa. ve hayna Mevlam'ı ettik bu vahiy, ilham. İlham, doğuş değil, görülürken doğuş, ilham böyle. Bizde de bazen, işlemlere bir doğuş, bir ilham geldi. Bu değil böyle. Mevlam'a buyuruyor, Bevheynel iler ümmi Musa. Hatta burada vahiyettik mevlam buyuruyor. ancak vahiy, peygamber geldiği için, İlah anlamaya geliyor ve ilham ki vahiy yakın, vahiy yakın. Yani gönlüne tek tek kelime kelime bu gönlüne. En er onu emzir dedik Mevlam diyor. Kime Musa'nın annesine? Neden böyle dedim Mevlam? Şiravun Mısır hükümdarı, adı Şiravun değil, nasıl kral, işte şah dönüyor, palaşa deniyorsa, Şiravun da devletin başkanının lakabı Mısır'da o dönemde, ünvanı yani. Şiravun, haşa, ilalık taslayan, insan kendini taptıran, böyle bir azgın, bir zalim biri. Rüya gördü. Rüyasında... bir sahilden doğan bir yıldız... ...onun sahilinin yıkıldığını gördü. Yıktığını gördü. Korktu. Yani hem... ...haşa ilahım diyor... ...ben Rabbinizim diyor... ...hatta... ...en büyük Rabbinizim diyor. Rabbim diyor, Ala. Öyle diyor. Yani yeri göre ben yarattım diyor. Ama rüya görüyor... Daha bir şey ortada. Veren korkuyor. İşin çıkamıyor. Çağırıyor o ki kâhinlerini. Rüya yorum bilenleri. Rüyasını, yorumunu soruyor. İttifakla şunu diyorlar. Beyin zaten bir şey o dünya yüce doğacak. Sizin helakın, o eli olacak. Helakın. Bu yüzden karar veriyor. Doğumu yasaklıyor. Bin İsrail'den yasaklıyor. Bir zaman böyle geliyor. erkek çocuk doğdu mu öldürülüyor yani. Kızlara dokunmuyorlar Bir zaman böyle geliyor. Bakıyorlar ki erkek çocuk doğumu yasaklanınca o zaman iki tane ırk var. Millet vardı Mısır'da. Yerli halkı Kıbti deniliyor. Koptiler. Ama Çinliğe değil, ırkı ölümlerine. tı, tı ile buradaki Kıptı, ırkı. bunlar yerli halkı bunlar. İsa oğulları ise sonra oraya gelmeler. Kıptiler oranın üstün sırıfalı insanlar. Biri sal ise köleler, işte hizmetçiler, ağır iş yapıyorlar bunlar. Baklar ki doğum yasaklanınca iş yapacak, adam olmayacak orada. Düştü, taşınırlar. Kader ne Kader bunları. Zorluyor mu? Kader bunları. Efendim. Karar verdiler. Bir yıl, herkes şöyle dokunulmayacak, iki yıl öldürülecek. Böyle. Öldürülmeyen sene hasta Harun Ali'sinden doğdu. O sene doğdu. Annesi yine hamile kaldı. Mesela annesi. hamile kaldı ama hamile ne gizliyor kendisi o sene eğer ekik doğarsa öldürülecek eğer haber vermezse gizlerse aile toplu öldürülüyor hepsi birden hamile kaldı firavunun da özel bir ekip kurdu kadınlardan ebe kadınlardan bu iş uzmanlar kadınlar ekip kurdu ne kadar genç, birisane kadınlar varsa hep bunlar kontrol altında. Gebe kalıp kalmadı. Tabi evinin biri de buna geldi. Anladığı gebe olduğunu. kontrole geldi derken sonunda doğum yakına haber verdi. Anne sonra mecbur olarak haber verdi. O da geldi. Niyeti hem onu orada öldürmek yani. Kadın böyle. Öldürmesin, askeribesine keşiyorlar. Bütün aileyi toplam. Hz Musa Aleyhisselam doğdu. Doğunca o ebe kadın yani Firavun'un ırkından, Kıptır şeyinden bu kadın Hazreti Musa Aleyhisselam, Aleyhisselam bir baktı. İki kaş arasında alnında bir nur parlıyor. O kadar güzel ki çocuk ama Böyle sevimli, sempatik, farklı bir türlü, farklı bir şey böyle. Bu kadın inancı olmadığı halde Hazreti Musa aleyhisselam böyle görünce içine bir titreme geldi böyle. Korku, sevgi, titreme geldi. Ben bunu öldüremeyeceğim dedi böyle. Öldüremeyeceğim. Ben bunu kimse haber vermem dedi. Gizlerim bunu dedi. Çıktı gitti böyle. Fakat, tabi annesi şimdi korktu ama. Çünkü doğdu ama, acaba emzireyim mi, emzirmeyeyim mi? Yani yüzüne fazla bakayım mı, bakmayayım mı? Şey böyle. Çünkü nasıl olsa bu haber bunu. Kısık bir kontrol var, baskı var, komşular haber verirler, çünkü ağlar, bir şey yapar, haber alırlar bunlar böyle. Mevlam veriyor, işte ona vahyettik annesine ki, Ümmü Musa'ya onu emzir, kork, emzir. Emzirdi bunu. Hiç ağlamadı. Birkaç şey devam etti bu şekilde. Birkaç devam etti. Hiç ağlamadı şükür. Hiç ağlamadı. Emzirdi, baktı, Çabuk da gelişiyor. Gelişti bedeninde. Hatta battı ki Musa Aleyhisselam'ın Artık komşular şuradan bundan bir sezinti var böyle. Bunu sezdi. <gülüyor> Meylah'ın buyurdu. Feize hifti aleyhi. Allah buyurdu. Vahiyat ilham etti. Korktunuz zaman üzerine. Felki fil yemmi. Onu denize. nilere bırak. Meylah'ın buyurdu. Böyle. bırak onu. Ve la tehafi korkmama sakın ha. Ona bir şey olmaz. Yani boğuldurup yani korkma. Vela Tahsen'i hüzündenle, 1.000 lira ki, tekrar ona sana çevirecek, Bir gün, Hazrı Musa'nın annesi, ekmek fırını yakmış. Tandır denen, ekmek fırını yakmış. Hemen bahçede, kızı vardı, adı Meryem'di, Musa Aleyhisselam'ın, onunla beraber hamur yoğurmuşlar, ekmek atacak, fırını yakmış. Bir anda baktı ki askerler içeri giriyorlar. Hemen bir beze Musa Aleyhisselam'a sardı. Ama korkutu, aklı gitti. Tam ne atı, farkında değil. Açtı o fırın tandırı. İşte attı Musa Aleyhisselam'ı. Fakat ne böyle? Kafanı kapatı böyle. Askerler geldiler. Aradılar, her aradılar. Bulamadılar tabii. Baklar Ateş yanıyor. Fırın var ama ateş yanıyor. Soğukluğa bakarlardı. Ta ona bakmadılar. Gittiler bunlar. Gidince aklı başına geldi. Kızım Meryem ne oldu kardeşin? Bilmem anne. O da korkmuş böyle. Aradılar aklına geldi. ha böyle atmışsın fırına. Eyvah yanmıştır. Kemikleri bir hiç kırılmış onun içine böyle. Bir korktu. Haçta baktı. Mustafa sen parmağını aldın aldın, almış emiyor. Günün Gündüzü şöyle, bir şey yok böyle. Kıl yanmamış böyle. Böyle yaptım ya. Aldı bunu. Fakat baktı ki artık olmayacak bu iş tehlikeli. Şunun aklına geldi Mevlam'ın ilhamıyla bir bir şey yapayım, sandık yapayım bana, sandık kapaklı. Bunun içine koyayım ve bakayım bunu öyle de Nil Birine cihacı olar, marangoz yani ona gitti. Ona ısmaradığı bir sandık. Boyunu verdi, elini verdi, kapaklı. Ama aralık olmasın, sıkı olsun. Sanmasın derden derken etti. Kuru olsun derdi, açılmasın. Hemen bunu yaptı da, herkese şey günü verdi bunu. Sandığına gitti. Bakalım bu sandığı yapmanı da kırptilerden, onlardan... O şimdi buna kuşkulandı ama. Ya bu kadın böyle şu an durdu bunu, inceledi. Boyu, postu, şusu, bu su, şu, aralık olmasın, şu bu derken acaba bu şekilde buna Bir şey yapmasın bana geldi doğum yapmasın bu? İyiyim ben de haberimli karakola. Karakola gitti. Haber vermeye, durun böyle böyle diye. Karakola girdi, diye tutuldu. Konuşamadı. Ne var ne diyorlar? Yok hiç konuşuyor mu böyle? İş aradı demiş aradı ama iş anlaşıyor mu ya kızlar? Defol git burada böyle. İttirat arkadaşlar böyle git burada da kovdaken üstüne. Dükkana geldi, Dükkana girirdi, mağaza açıldı bile böyle ama konuşuyor. Tekrar girdi yine böyle. Yine gitti, karakola girdi gibi, yutuluyor yani, diyorlar böyle. Yürüyüş şey, dududududududu. Kızlar, ikisi sokakta mıken üstüne? Defol git böyle. böyle. Yine gitti. Dükkana girdi. Yine de açıldı. Akıllanmadı. Bir dakika bakayım dedi. Tekrar gitti. Bu defa bayağı bunu dövdüler. Kendisini. Arkademi tekbir vurdular. Atlar dışarıya bunu. Dükkana geldi. Atla başlarına geldi. Dedi bu şimdi de bir iş var dedi böylece. Ve teybir etti. Bu işle vazgeçti. İmati Musa Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, ileride yeni marangası muhtayanlar. Hz. Musa aleyhisselam annesi gece o sana koydu yavrusunu. Bir anne yüreğinde gecenin karanlığında nin sandık kapatını kapadı. Kilip de, kilip de koydu ona. Nilleri bıraktı. Allah'ım bunu sana teslim ettim. Ya bunu koydu dedim Mevla. O zaman Mevla bilinçti buna. Ve la tehafi ve la sakın korkma. Ona bir şey olmayacak. Tekrar insanın Tivriz bin Belvel Rabbim Rabbil Alemi muhtemeler. Mevlam kuluna böyle yapar gösterir. Mesela'ın kuyu atamadan Mısır'a olamadı sultan. Bu da yine atıldı. <gülüyor> o gece Şirav'ın sıkıntı geldi. Şirav'ın da evi Sarayı, ilerinin kenarında. Bir bahçesi var ilerinin kenarında. İlerinin kenarında sarayı da O yüzden Mevla, Filon Kabe'nin bir sıkıntı verdi. Darlı verdi kalbine. Uyku tutmadı. Uyuyamıyor. Sağa dönüyor, suğa dönüyor, uyuyamıyor. Başı ağrıyor, baş şapladı. Yandı hanımı, Asiye. Ona çok severdi Asiye adamı. Çok onu severdi. çok hanımışken ne? Asiye'de ben çok cam sıkılıyor. İlerim bahçeye gidelim bakalım. İlerim bakalım. İlerim bahçeye. Siyah baktı aşağı yukarı böyle. <gülüyor> bahçeye geziyorlar. Işte kuşlara bakıyorlar. Ağaçlara bakıyorlar. Şuradan bakarken. Baktılar hafif böyle hava açıma başladı. Şöyle şafak söker gibi oldu. Karşıdan ilerinde bir cisim geliyor. Şöyle bata çıkar bata çıkar. Bir cisim geliyor. Şimdi takılı bunu akılları kafaları şimdi bana takıldı. Ne bu acaba bu? İşte balıdır. Sen balaya benzemiyor. İnsan olmaz. Ne böyle o derken? Şimdi de ki firavun elinde olmadan eğer malsa bu benim dedi böyle şimdi O dedi ki cansa benim olsun mu? Cansa senin olsun. Ama süreç mu tanıyor? Bakıyor bakıyorlar. bakıyorlar. Bu da gele gele gele gele bir dalga gelmeye başladı. bunlara sonra krizde bunu böyle. Bir ağaç vardı. Ağaca takıldı kaldı orada. Yantar'ın ne beş askerleri var, ne beşleri var. Emi verdi. Alın bak ne var bakayım. Getirirler bir sandık. Afiyet olsun. Ufak çürük şeşresinde. Getirirler sandığı. Ağaçtan sandığı içinde bir çocuk. Dedik askerler, firavlar, bu kadar olma kaçak çocuk beni ishalde. Çünkü ben öldüreceğim de böyle. Has Asya validemizde Musa İslam'ı gördüğü anda gönlünü sevdi muhtemelenler. Yani bir insanın fıtratı, yaratılıştan daha iyiyse o iyileri sever muhtemelen. İyileri sever böyle. Mesela örnek verelim. Yabancı bir yerdeyiz. Otogardayız mesela, bir şey değiliz böyle, yabancı bir yerdeyiz böyle. Gelip geçiyor insanlar, tamamız böyle İnsan karşılan bakar, birini sever insan, bakar karşılan, ona gün ısınır kişiye mutluyorlar. Öyle insan insan görür ki, yo, insandan korkar ömürleriniz kişi bundan beri. Haz Asiye validemiz de, bunu sevdi. Gatimelti <gülüyor> şiravne. Dedi ki şimdi, Kur'an-ı Kerim Dedi ki Firavun'a Kur'an-ı Kerim belir. Senin gözün aydın olsun. Yani gözün aydın olsun. La taktüluh, ne olur öldürmeyin. La taktüluh, taktüluh cemil sıkal gibi belir. Firavun tek değil. Tüm askerlerim örece bunu. Ve La taktüluh, ne olur öldürmeyin bunu. Aslan fana öndeten mevreden. Bize bu fayda verir ya da ne eyadımız el olur diye. Onların çocuğu olmuyordu muhtarlar mı? olmuyordu. Ediniz buna. Bunun üzerine Şiravun Asiye'yi kıramadı. Ölümleki istedi. O tabi sevemedi, sevemez onun gönlünü bunu, ısıma zonuğini. Fakat Asiye çok sevdiği için hanımında kramadı onu, ölüme bıraktı. Asya bunu aldı kucağına. O anda da Asya Musa'nın ablası olan Meryem, o da bunu karşıdan gözlüyor. Annesini gönderdi. Kızım Meryem dedi, suya bırakınca daha gece. Seni kimse görünmeden kızım kiseyi çaktırmadan dedi. Ondan bakayım, bakayım ne olacak kardeşim. Asya Meryem. Musa'nın ablası, buradan bakıyor, bakıyor. Firavun sandığı aldı. Derken korktu mu baktı. Baktı ki Hazret aldı. Seyirce'ye götürüyor. Korktu, yani haber verdi bu şeye Korkma derken. Şimdi ne lazım çocuğa? Süt anne lazım şimdi çocuğa. Süt anne. Haber gönderdi. Firavun. Ne kadar sütü olan kadın varsa, emzidi kadın varsa... Gelsinler saraya. Kadınlar geldiler. Yine bu Musa'nın ablası Meryem gene oralara geldi. Bahtı ki kadına girmişler. Ne var burada? Sonlar firavun. Annesine koştu gitti abi verdi böyle. sen de gel. Annesine demiş böyle. Tabii geç geldi. En sonunda kaldı. Şimdi gelen hasilat oturmuş. ...bazı Musa Aleyhisselam'ın kucağında... ...güzel şey gidilmişler... ipekte gidilmişler kendisine tabii... ...en konforlu, en lüks yeri... ...o dönemde... ...gelen kadına bunu veriyor... ...emzir bakalım... ...almıyor mevcutlarımız, almıyor böyle... ...her kadın can atıyor, olsun alsın derlerinden... ...yani sahada yaşayacak... ...gözlü olacak orada böyle... ...oraşıyor, sağa memesi, memesi, veriyor... ...hiç almıyor... ...almıyor, almıyor böyle... ...herkede bitti... Son annesi kaldı. Asiye de ediyor. Ümürsüz artık. Eyvah. Bu ne olacak bakalım bu çocuk. O zaman mı yok tabii. Bir şey yok böyle. Ona sıra geldi. Sen al bakayım dedi böyle. O kucanı aldı gibi. O okumuş sanırım bir rahat noktada böyle. Annesi çapışma bedenine emmek başladı. Böyle. Şapı şapır. Bak, Mevlam yine annesine o kucağına böyle. Nerede? O anda en güvenliği orası. Piyanusları bir anda. Yani nereye gitse gitsin, her taraf tehlikeli. Ölüm tehlikeli tarafı var. Tek güvenli yer şirafının sarayı. Orada baktı o Annesine baktı orada. Üstüne kesilince tabi ayrılık gitti. <gülüyor> Hazreti Musa Aleyhisselam tabi bu konuyu çok uzun, geniş, kapsamlı. Hazreti Mesela Asya Validemiz de biraz inşallah. Musa Aleyhisselam delikan olunca Musa kaçma mecbur kaldı. Bir Kırt'i öldürdü. Mesela kaza edildi gerçi karşı oradan medene gitti. 12 ikisi orada kaldı böyle. Orada evlendi, çocukçuluğu oldu, hayvan komisyonu oldu. Sonra gece gelirken gece yarısı hava soğuk, Işık yokmuş, ay yokmuş, yıldız yokmuş. Kanata kallar, hanımdan da gebeymiş doğum halinde sanıza başladı. Karanattan yolu şaşırdılar. Çöl tabi, yolu şaşırdılar. Koyunlar dağıldı. Bir kargaşa oldu. Hava soğuk. Kadın taraftan sancı çentiliği kıvranıyor. Musa doğurmak üzereyim. Ne abi Şaşırdı Musa Aleyhisselam. Baktı, tuğduğunu yani eteklerinde oluyor bu iş. Daha da baktığı bir ışık gördü böyle. Ateş zannetti. Belki çobanlar ateş yakmış diye. Yem'i atışalım diye böyle. nurmuş. Oradan böyle Mısır'dan peygamberlik e verdi. Peygamberlik e geldi oradan. Tabi döndü geldi. Ama her şey yerinde böyle. Kadın doğumunu yapmış, üşümemiş, koyunları toplanmıştı, bir araya gelmişti, her şey yerinde. Oradan tekrar Mısır'a geldi. Gece evine geldi. Kapı vurdu. Ani Neyse tanıttı kendisini, işe girdi. Abisi Harun, Aleysselam'a ona peygamberlik verildi. Sabahtan Firavunu davete getiler şimdi. diye verdi böyle. Rabb'ime evet. İzibla Firavuna inni tavâ melamırdı. İzheba ila Firavune inni tavâ. İzle bu eşinece gizinesi Firavuna o çok azından böyle. "Hüküle yok kavlin evet. leyinem." O yarışa Kavlenin le'iyyine yumuşak konuşun böyle. Gitti de tabi. Firavun baktı. Musa sen misin? Tabi karşı biliyor böylece. Evet ben bu şekilde. Belki nankül ettirektin derken dedi ki buradan kaçtım. Bana Rabbine peygamberlik verdi. Senin davete geldim. Güldü. Kim o senin Rabbin? Bende başka var mı? Evet, yeri göğü yaratan, alimi yaratan, seni de yaratan, bir seni yaratan Rabbim. Peki de var mı bir de elini peygamberimde yeri dedi. Eli yanmıştı, bu iyi olmamıştı eli böyle. Eli çıkardı, bak iyi edemedin el, bak Rabb'ini at böyle de. Nur gibi eli böyle. Peki başka var dedi? Elini asa, dernek yani, denek Uyarı O yere baktı, ejderha oldu böyle. Yılan oldu, saldırınca, Firavun sal sal saldırdı tahtına. As Asiye'de Firavun yanındaydı tahtına. As Aslı Asiye Valdemiz zaten Musa Resem'i seviyor. Bir de bu murciyeyi görünce işin yanında Musa Resem inandı böyle. Ama gizli tabi böyle. Tabii, Firan, inanmadı, tabi Firavun inandı tabi. Siribazarı'na çağırdı iken böyle. Şu bu oldu. İnanmadı bunlara. Sonra Hazreti Asya Valilerimiz bir gece namazı yakaladı Firavun Muhterem'de. Gizli namaz kıyılmış böyle. Bir gece namazı yakaladı böyle. Secd edip böyle. Vay sen misli o musla inanan derepten. Tabi bası yaptı, tekme tokat tükkat vurdu ne yapsa döndürmenin tabi dönmedi. Dönemedi Muhterem Mevla. Öyle bir hal almış ki dönemedi böylece. Mevla bize bir tanım suresi Mevla bize buyuruyor böyle şuavunın hanımını bizi darmesi yapıyorkerede 40 yapıyor inşallah izkalet Rabbimni belirtlendeki benim cenneti şuravunun işkence usulü vardı zil ev tat veriyor ev tat geliyor, geliyor. süre geliyor zil ev Evtahat ve mededin çoğu mededin kazık ana ebele. Şehirin dışında, çölde dört tane dev diktirmişti. Diktirmiş, işkenceye ebeleceği. Kimi işkenceyi öldürecekse, bunlar oraya gelirdi ondan mütevende. Karnı yukarıda, yüzü yukarıda. İki yıl iki lira bağlanıyor. İki ayı iki lira bağlanıyor, boşlukta bu termine böyle. Boşta kalıyor. Tabii beden ağırlığı gelince ne oluyor? Etken başta kokmayınca bekleniyorlar. Orada aç susuz, çıplakla bırakılıyor. Tabii yabani kuşlara geliyorlar, parçalıyorlar. Orada ölü bu şekilde görecek. Bakın mutlaka eminler. Asiye validemizi, Firavun, kendi eşi hanımı, koyundaki kadın, onu çok sevdiği halde Bakın din dışından gelen bir zulüm baskı gazap merhametsizlik hanımın da oraya gerildi mutlaka hanımın da böyle kadın casvet böyle iki eli iki direğe bağlandı başı yüzü yukarıda karnı yukarıda ikiye gerildi tabi boşlukta başları eklenmek ayrılmayan oldu böyle ağırlık ile berleşe bebeklere diyor ki sonra bakalım diye eğer dönerse bana secde derse, inkar derse, bırakacağım. Askaya yablar yollar. Ne olur yenge? Kurtarılıp acıyor tabii kendisini. İlini gölecek kendisini de. Dedi ki, o anda Hazreti Ahsef Ali'miz iz kâle Rabbibni li minde ki benim cenneti. İz kâle Rabbibni li rabbi, Ey benim Rabbim bana cennetine bir bina köşk yap Al beni buradan böyle. Beni firavundan, onun amelinden, zalime beni buna kurtar beni. Böyle böyle. Beni yani cihmiş an ameliyyi. Firavundan, onun kötü amelinden, ahlakından, putperestlerinden, onu kurtar beni. Bu anda, Mevlam gözden perdeyi kaldırdı muhtemelen böyle. Keşf açıldı. Zaten çok büyük Evliya makamında kendisi, o anda bile. Çok büyük Evliya makamında, öyle Hulü Saliha, sahabeye olmuşlar aynı zamanda Musa sahabesi olmuş oluyor. Böyle kaldırıldı. Baktı ki, ne kadar melek varsa göklerde, hepsine bakıyorlar Muhtemelen der. Gök kapı açılmış. Bütün melekler ona bakıyorlar. Allah dua ediyorlar. Rabbim sana yardım edersin melekler. Ve cenneti gördü. Cenneti gördü. Baktı ki bir köşk üzer yapılıyor buna böyle. Köşk. Yine böyle bir cenneti. Cennete köşk yapılıyor. Derler ki ya Asiye? Biraz sonra da geçirsin. Köşk yaptı bu şekilde. O anda baktı ki firavun hala dönmüyor. Ana dönmüyor. Artık köpürdü. Dediler, küpüre bindi. Kadabaya geldi. Sinirlendi. emri askerlere. Büyük diğermen taşı. Değirmen taşı. Yuvalak. Sinir şeklinde. Büyük değirmen taşını. Dört aşağıdurak kaldırırlar. Getirip üstüne koyundu böyle. O koyarlarken Mevla ruhunu aldı muhtemelen böyle. Ruhunu aldı. Hemen tabi hiç yapmadan cennete ruh gitti muhtemelen de. Şehit olarak Gitti böyle. Dört kadının biri Hazreti Asya'yı muhtemelen böyle. İşkenceli bu şekilde. Buna sabrettir böyle. Yani gerçekleri aklı vermiyor Bakın bakıma. Boşlukta ayaklara bağlı. Boşlukta bir de taş kocuğu üzerine koyun böyle. İkincisi Hazreti Meryem bu alemi, muhtemelenler. İstediğim geniş kapsa olsun ama tabii <gülüyor> sığmıyor bir sohbeti bunlar. Dördü de. Has-i Meryem'de, Has-i İmran'ın kızı olmuşu, İmran. Kullanma İm, İmran suresi, Ali İmran onun için vermiş olur Oradan geliyor, onun kızı. İmran'ın hanımı, adı Halle. Çocuğu olmuyordu kendisinin. Çocuğu olmuyordu. Bir gün oturmuş bahçesinde, baktı bir kuş yuvası. Yuvada yavru kuş var ana kuş gidip bir şey ağzına getiriyor, yuvasına getiriyor, altını açıyor, annesi, annesi kuşunu besliyor bu şekilde böyle. Bu ana kuşun, yavrusunun beslediğini görünce, işine öyle bir şey doğdu ki, benim de bir yavrum olsa, dedi böyle. O dönemde, eşine görüşten sonra, bir kat elnilik karnına koyarak adak yapardı. Ya Rabbi, bu benim karnındaki sen verirsen, onu benim makdise. neşci afsayı adadım derlerdi böyle. Çünkü olurdu muhtemelen, eki olurdu muhtemelen. Artık okuyacaktı ama zaman kısıtlı. Bete Allah bunu benden kabul eyle benim bu duamı bana elat ver bu şekilde verdi ve hamile kalmıştı onlar. Tabi beklenti erkek. Hep öyle olurdu böyle. Doğurdu ki kız doğurdu. Ya Rabbi ben bunu kız doğurdum. Ama tabi adana olmak üzere aldı çocuğunu doğru götürdü Meşit-i Aksa'ya. Meşit-i Aksa'da adamın Zekeriya peygamber başlarında hep o dönemin büyük ulamaları, alimleri oturuyorlar. Durumu söyledi ben Rabbime bir Rabbime kız verdi. Ne yapacaksınız? Khabbetliler. Ve Zekir aldı bunu üzerine. Bakmak böyle. Her çocuğu bir ucuna alıyor böyle. Zekir Aleyhisselam da bunun teyzesinin şey olmuş oluyor. Ya Yani Hazmer'in teyzesinin kolesi. Hazırlıhanne'nin yani kız kardeşinin korusu olmuşlar böyle. Elisa, ona adı da böyle. Elisa'nın korusu. Zekir aldı bu evine götürdü. Yani tehdisine gittim. Gidmiş oldu böyle. Artık böyle altının temizliklerini kurtarınca Meşid-i Aksa'yı getirdi. Ona bir oda yaptım. böyle. Yine bir de Meşid-i Aksa'yı aşağı inince merdivenle muhtememler. Aslında Meşid-i aşağı inince merdivenle. Bir soldaydı böyle. ortalarına yakın bir yerde oda vardı orada böyle. Meşid-i böyle. Yani meşid-i inince sol tarafta oda yaptım böyle. Peki Allah Üç basamakta çıkılıyor oraya. Kapı yaptı. Kapı kilitli. Anahtarda Zekrâh-ı Aleyhisselam'da. has Meryem Validemiz böyle çocukluğu peygamber evinde sabili. Çocukluğu genişlesi peygamberin üretiminde, terbiyesinde. ibadete geçti böyle. Orada Zekrâh-ı Aleyhisselam orayı iyice getiriyor. Abdü çıkarıyor. Yen getiriyor. Tep abunu eğleniyor. Kişi i̇şte karışımıyor be kendisine böyle. Bir gezekiler selam yine geldi yanına, yüze getirmiş ana. Bahteki mevsim kış ama yaz meyveleri. Yaz meyveleri. Taze dandan kokmuş. Tapaze dandan kopmuş Yaz meyveleri. Fakat çok renkleri farklı, kokusu farklı. Her canlı meyveler sordu. Ya Meryem, en ki haza, nereden geliyor bunlar sana? Kapı kilitli. Böyle kimse giremiyor. Camı yok, bir şey bu şekilde. Kim eti bunları? Küm Allah'tan geliyor bu muhtemelen böyle. Yani büyük kanuna sahil bu şekilde böyle. Sonra evliliş çağına gelince işte, bir gün yıkamak için gitti. Azaten temizlenmiş. Ağatı gül olunca, terserik giderdi. Yıkanmak için dışarı yıkanırdı. Doğuya doğru gitti orada yıkanmak üzere soyulmuş tam yıkanacak yani gusül absorbe Karşılamakta bir genç geliyor çok düzgün fiziksel açıdan yakışıklı böyle. Her açıdan çok güzel bir genç geliyor erkek ama tabi. Hazrına korktu. Allah sığınırım bana dokunma deyince peralda etrisi indi muhteremler. Kendisini tanıttı. Sana diyebilirim ki evet, hibiyetlerine geldim. Ona sebebim var derdim böyle. Nasıl benim yavrum olur? Ben evlenmedim. Ben kötü yola değilim. Yani sebep yok ortada. Evet dedin doğru ama Allah böyle demiş bu muhtemelen böyle. Cevâbı Aleyhisselam ona yükledi. Yakasından etenler veyahut da hamile kaldı muhtemelen. Tabii gizli gizledi hamilelerini bunu gizledi kendisini bunu gayet gizledi kendisini Gizli ama korku içerisinde, yani psikolojik sayı, moralin bozulduğu, yani ne insanlara bir kız, bakere kız, doğum yapacak, ne insanlara böyle gayet böyle perişen bir an, dağın haldeyken, doğum sahnesine biraz başlayınca, ayrıldığı bir meşri hafızlardan, kuruşu, 10 kere uzanımında kasabasına gitti. Betilliham, yani kasaba. kasaba orada böyle. Oraya gittim müteremler. Oraya gidince Etna baktı, ıssızlı bir yer o zamanlar. Isızlı bir yer. Bir tip ağacı gördü. Kurumuş ağaç ama o da. Artık kökü kurumuş, evver vermi yaprağı olmayan bir kurum ağacı böyle. <gülüyor> Dere ya deniz dışı sarılır. O da o boşlukta, ıssız yerde Kurum ağacı, sanki bir canlı böyle on kendisinin böyle. Ona gitti, ona yapıştı, ona sarıldı. Tek hoşçun can yoldaşı. Bir doğum yapılması bu böyle. İsa Semar Atap'a orada doğurdu orada. İlk doğumu yaptı. Tabii genç kız bir de morali bir tutuş borçlu de. Rahatsızlandı. Ve ona ki, Kurulmanın bir dalını, kurulmuş dalını kendine doğru bir sirkele bakalım. Hüzzü ile iki, bizim nehreti. Hüzzü ile iki, bizim nehreti. Kurulmanın bir dalını kendine bir sirkele. <gülüyor> Ancak onu yapabilir. Yani ağacı çıkamaz. Rahatsızlar ondan. Demek ki kurulma yapacak. Kurulmanın ne geli yapacak mı? Seheb olarak böyle. Böyle uzandı, dağını tuttu böyle. Şimdi bir sirkeledi. O kurumuş, yani ölmüş ağaç bölümüne yeşerdi. Taze meyve verdi. Üzerine önüne toplandığı meyveler kuruma. Taze ol muhtemelen böyle. Hem alttan meyve bir su verdi böyle. Küçük pınar verdi, dere verdi buradan. Böyle ilanmadı kendisine. Kurumayı ye, suyu iç. Böyle. Buna bina bu buyuruyor pek Pekala Hazretleri. Eğer yeni doğum yapan bir kadına kurulmadan daha faydalı bir şey olsaydı ona Rab'a verirdi. Demek, Demek ki doğum yapan bir kadına ilk önce şey nedir? Kurulma muhteremidir. Taze olmaz, taze yoksa kurulma böyle. En büyük faydası yeni doğum yapan kadınlara. Tabii çocuğunu aldı muhteremler. Fakat bunun üzerine Yahudiler, Kulesi Yahudiler özüne kalktı ikisinden böylece. Yani Haşa, Hüsa ama. Babası doğduğu için yani belli zina yani ağır e de yiftedler. Hasti Meryem'de garip meşku garip meşku iş yaptın derken ölüme kalktılar. Mustarı karşı iş oldu derken. Hasti Meryem'de hayatı böyle geçti Mustarı'nın bu şekilde böylece. Hayatı böyle geçti o ziyamon inşallah. Gelelim üçüncü hanım. Hadice Validemiz. Hadice teydi muhtemelen. Dalıyla Hadice'dir. Hazreti Hadice Validemiz. Peygamberimizin ilk hanımı müminlerin annesi olan hanımcınız. Hazreti Hadice Hazretleri kurusu ölmüştü genç yaşında dur kalmıştı. Çok zengindi. Kadın olduğu halde becerikli Tüccar da meşguldi, hem de ülke dışından gitti ticarçapar zaten böyle. Kervan gönderir İslam'a, oradan mal gönderir, mal getirir, bunu satırdı bunları. Büyük bir tüccardı, aynı zamanda kendisi, ben beyaz tenli, çok güzel, nurlu, alakayı, eli açık, cemet, iyiliği seven Mekke de öyle bir hanıdı bu böyle. Tam böyle hanım olduğu için de tarifleri çok edinmek isteyenler, o da elenmek istiyor. Fakat bir türlü gönlü ıslamıyor kimseye. Bir gecede rüya görür. Rüya aslında ay. Veya da güneş. İki rivayet kitaplarda. Bir güneş alalım rüya. Onu almış. inşallah şimdi. Güneş bunun Yatak odasından doğdu güneş. Bayağı biliminiz güneş yatak odasından doğdu. Ama güneş mat ama. Para değil. Işık yok güneşten böyle. Mat doğdu. Sonra bu güneş yavaş yükseldi. Birdenbire normal güneş şeklini aldı. Işık enerjisini aldı. Evvela hasatçı alemimizi bir yaktı. O güneş ıssız şeklini yaktı. Terledi ki buram bu bura terledi. Göre çıktı böyle. Uyandı. Ama etkisi rüyanın böyle. Çok duygulandı. <gülüyor> Bu rüya boş değil kendine kendine böyle. Açık, net, kısa. Gerçek rüyalar. Bunun amcası oğlu vardı. Varaka bin nefi adında amcası oğlu vardı. Bu Harabi Sömleki'ye mükerrmede putra o Zerim el araştırılmış araştırmış, kitapları incelemiş, inceli terörde şunları bunları. <gülüyor> Kendi halinde bir ümmet hale gelmiş böyle tek başına. Ve rüya yorumunu çok iyi bilirdi. Ona gitti. Ve amcaoğlu ben böyle bir rüya gördüm. Bunun ancak ne yaparsın yorumunu? Yorum rica ederim senden. Kurdu biraz. Ya Hatice Tuğba leki dedi. Tuğba leki. Tuğba üç sefer. Tuba leki. Tuğba Ne mutlu. Ne mutlu ne mutlu sana. Neden? Ne oldu amca olur. O güneş manevi güneş. Manevi güneş. Son güneş. Son peygamber olacak. da. çıkacak. Onun sebedini edecek. Oraya yerleşecek. Sıslında evleneceksin. Onun gibi bir barkı olmayacak. O biraz yoksul olacak, evinde gelecek. Ama evinde zaman Peygamber olmayacak ama senin evinde hep Peygamberine gelecek. İlk ümmete sonrası bir numara. Ne mutlu sana. Hacı anemiz on tatmadı bunlar böyle. Görmeden daha Peygamber aşık oldu. Görmeden Peygamber aşık oldu. Onun anımlı olacak böyle? Yani cennette beraber olacak, ebediyan tabi. Ama kim acaba, Mekke de acaba kim o acaba şimdi? Her gün çıkıyor evin tarasına, oraya düz oruç böyle. Çatı olmaz böyle. Her gün tarasına çıkıyor, ikindi nasıl akşam üzere, gelen geçine bakıyor böyle. Acaba firan olabilir mi peygamber? şey bakıyor bakıyor yok da. Onu çok şey duymuş böyle. Bu olabilir mi? Olmaz. Bu arada düğünürlüğe gelenler var. Onlara bakıyor. Olmaz olmaz. Yine bir gün çıkmıştı arasına. İşte baktık ki karşıdan biri geliyor ama böyle ağır ağır tempoda geliyor. Hiçbir yere bakmıyor böyle. Bu kim acaba? Yine yine baktı ki adı o zamanlar emin. Güvenli Muhammed'in böyle. Bekle, o dönemde. Muhammed'e emin diyorlar. Güvenli Muhammed böyle. Peygamber görünce içi sınır tırağınlar. Olsa olsa peygamber böyle. Herkesin güvendiği, Mekke halkının verdiği bir ünvan var. El emin, güvenilirten böyle. Ama bunu ben bir derine deneyim bakken de böyle bire. O ortak olarak, ticaret orta olarak Şam'a kervanına ortak gönderildi de böyle. Kervan ortaya böyle. Hz. Atike, validem, benim halası, Onu çağırdı. Dedi ki, eğer olsan ne dedi? Muameli'de Şam'a ortak olarak. <gülüyor> Peygamberimiz Anrıs'ın yanında. Ebu Talib'in yanında. yengesi Hz. Fatıma. iyi bakıyor kendisine. Ama durumlar iyi değil maddi böyle. Peygamberimiz 25 yaşlarında onda. o anda. O anda 40 yaşlarında. Fakat peygamın durumu iyiydi tamam Yoksa bu sorumlarla. Bu Peygamberi Şam'a gönderdi. Yanına da bir adama kattı. Adı Meclere. Çok güvendiği bir kölesi mi bu mu? Dedi ki ona senin görevin dedi. Hep Muhammed'i. Bunu İzim diye anlat böyle. Kızıyor mu? Bağırıyor mu? Ağzından kötü çıkıyor mu? Bunu İzim bu şekilde. Keran tabi gitti. Hacı anlamında terastan bakıyor. Kervan giderken her taraf hava açık, her taraf güneş. Yani kervanın bir bölümünde bir bulut var havada. Allah Allah. Kervanın tabi yol dönüyor. Kervanın dönüşe için bulut dönüyor bu şekilde böyle. 15 mesleği böyle. Bir gittiler. Bir de bir hastalığa çöktü demek kalkamıyor. Mesleğe geldi. Ya Muhammed? Sırı bir hastaneye ne yapalım? O tabi Kervanbaşı peygamberden böyle. Bir gireyim böyle, dedi geldi, Şu Deveye baktı peygamber. Bir sıvazılı deveye muhtemelen ayaklarına böyle. Hemen de ayak kalktı böyle. El öne geçtiler muhtemelen. Mesra'nın tabi kışı yaptı böyle şey. Gidiyorlar şimdi çölde. Mesra fark etti. Allah Allah. Hep Peygamber'in başlığında bir gölge. İki tane kuş şeklinde ama iki melek aslında bunlara iki melek böyle büyük iki melek kuş şeklinde hepsinin baş şöyle şey böyle Kervan duruyor duran duran böyle Şam'a varmadan önce bir kasaba vardı bu surlarına bu surla adına bir kasaba oraya geldiler orada bir mola verilirdi o şekilde böyle bir manastır vardı böyle rahipin kaldığı bir yer. Adım manastıra bir rahip vardı. Onun <gülüyor> önünde bir ağaç vardı. Ağacın altına kondular o Nastura rahip. Rahipler papaz ayrı, ruhban ayrı mıydı? Ruhban sınıfı üstatların üstüne gelmiş böyle. Gelişme böyle. Şekulüverişim böyle böyle böyle. Bunlar dini korumuşlar bunlar. İbadetleri kurmuşlar bunlar. Nastura'da inziva halinde Halktan kokmuş. Yemekle meşgul. Yeme ismesi az. Tabii keşke açık az çok böyle. İyi insan kendisi. Onda içinde bir sıkıntı olmuş böyle böyle. Çıkıyor manastırın tarafına çıkıyor. Etrafı izliyor bakıyor. Karşına bir kervan geliyor. Hava açık. Her tarafı güneş yanıyor çöl. Yani bir gölge var ama üzerine böyle. Bunu, okumuş bunu İncil'de okumuş bunu böylece. Peygamber'in sıfatlarını. Gerçek İncil'de okumuş bunu. Bakıyor. Bu kervan geliyor. Ağacı altına konunca göğe göre kalıyor böylece. Hemen indi aşağı kervana geldi. Mesih'e tanıyormuş. Daha böyle görüşmüş anla. Kimsiniz? buna geliyoruz. Kim uyandaki işte bu kervanda ortak. hacı ortak bu şekilde böylece. Şöyle, bunu evine dağıttı bunları. Manası dağıttı bunları böylece. Peygamber şöyle baktı, inceledi, şunlara, bunlara baktı, baktı. Dedi ki, Muhammed, ya Muhammed, birkaç soru soracağım bana. mısın? cevap verir misin bana doğrusuna? Veririm dedi. Böyle. Ee, senin baban kim? Ebu Talip dedi böyle. Yani baba diyormuş o şey böylece. Yani babayla oluşan böylece. Bir şey yaptı böyle. Olmadı ben. Yıkıldım ben. Sordu meclere niye böyle yıkıldın? Bunun babası olmaması lazım. Evet benim babam ölmüş. Ben, ben bilmiyorum doğmadı ömü babam. Amcam beni büyüttüğü baktığı için ona ben baba biliyorum bu şekilde. Aşır oldu bu şekilde. Böyle buyurdu. Dedi ki meclereye meşsere de, siz Şam'a gitmeyin dedi. Buradan malını satın. Alın olacak buradan. Şam'a gitmeyin. Ya da bunu tanırlar sıfatlarından küçük yapma kalkalar buna buyurdu. Ertesi sabahtan malını satılar, mal aldılar. Daha önce karlı oldu bunların malları da. Dönü geldiler. Yine dönüşen şekilde tabii Kerem Bekli Hatçıvalemiz gene mesire geldi. Hemen durumu sordu, anlattı bunları. Bilhassa Rahip Nasrıra'nın sözü şu etkili oldu böyle. Hatçıvalemiz de kararını verdi, evlenmeye. Muhtemel. Tabi hesap görüldü. Para ayrıldı çağırdı Peygamber halasının Atike'yi. Ona teklif etti bu şekilde. O da abime Ebu Talib'e soru soruyan bakıya verdi. Ona sordu. Onu da kabul ettiler. Böylece. Yani o anda Peygamber evlenme durum yok muhtemelen o da bu şekilde verilecek. Ve evlenilmiş böyle. İki artı oldu. Peygamber ailesi Hazretleri Amca evinden 25 yaşa kadar kaldı. Haç anlı evine geldi muhtemelenler. Haçlı validemiz, Rallahu aleyhi ve yani dört kanunlar bir yerine. Dünya tarihinde ama. Bütün melemenin dahil böyle. Dünya tarihinde dört kanunlar birisi böyle. Alak, her şey kendisinde. Yönle, el açıklığı, insanlık, her şey kendisinde. Evet, peygambenizden yaşlıydı. 15 yaş var ama fakat peygambenize karşı son derece şefkatli, saygılı. Bir de peygambenin peki o cananda %99'u tahmin ediyor. O açıdan. Gayet peygambenin e karşı her açıdan idare eder. Devlete karşı. Tabi muhtememler peygambenin 40 yaşına gelince Ali Aleyhisselam Hazretleri'ne Peygamberimize nübüvvet verildi. Üç sene sonra da Risale deniyor buna. Daha emri verildi böylece. Peygamber bir gün evine giderken Cevbun Haşı'nın göründü. Gök, gökyüzünde heybeti göründü. Peygamberimiz korktu onda böyle. Korktu. Bir tirti kendisi. Eve geldi. Ya Hatice, Destruni, Destruni. Ört beni, üşüyorum, titreme geliyor böyle. Mekke sıyak böyle, ama titreme böyle böyle. Ört beni de böyle, örttü üzerini. Ne oluyor ya Muhammed? Ama nasıl dünya etrafında, ne istiyor böyle böyle? İstiyor hemen bir anı yapıyor böyle. Hiç bir defa ona gülmeden karşılamamış. Hep biri karşım, her zaman hayatında. Derken Cevr-ı Açıdan geldi muhteremler. Ayet-i geldi. Rahim. Ya eyyühele müddessiru kum feendir. Yani Ey mütedessir, örtebi'nin yatan, yatan, kum, kalk, kalk. Yatma şey yaratılmadan ben, yani kalk böyle. Feendir, insanları uyaramaya, tebliğe başlamak bakalım. Rabbike feke bir. Rabbine tek bir an. O anda peygamber tabi, risalat makamı verildi. Peygamber sanki yeni ruh sürdü kendini Peygamberde, yeni ruh sürdü Peygamberi bende. Can başkar geldi Peygamberde, ayağa kalk ayağa kalktı ne gördü? Bütün gökleri gördü böyle. Bütün böyle, gökleri gördü bende. Cenneti gördü bende, oradan bende ayağa kalktı. Bütün alem Allah zikidiyorlar bende, bütün alem yıldız dönüyorlar, kısımana Allah Allah diyorlar bende. Devamımız tebliğdir bende allah Ekber. Hatihanemiz göreceği böyle, cevabını görmedi ama, secde ama, bir melek geldi, melek de hocası, büyükleri. Cevrarsan'ım geldi, o da bir atmosfer değişiyor da böyle, i̇şte secde böyle, böyle gözlüyor, böyle tekbir alınca da orada tekbir alıyor böylece. Derken Cevrarsan'ım gitti, bir oturdu. Hatihanem bakıyor üzerine şimdi. Ya Muhammed, bir şey oluyor ama ne oluyor? Ya Hatice, El Hatice. Rabb bana tebliğ görevini verdi. Peygamberlik görevini verdi. Bana tebliğ görevini verdi. İnsanları davet onu verildi. Mevran bunu verdi bana. Hatice, evran senden başlayayım. Bir numara insanı, bir numara bakman Ya, kolaydır. bir numara şey olmak, Allah'ta bu ilah yok. Ben ona hak peygambereyim. Bunu iman satışa böyle şey. Hatice'miz ağlama başka muhteşemdiler. Maliye bir cezbe dele buna. Cezbe. Bitti mi benden sahtırı böyle. Kendine geçer böyle. Bir ağlama geldi. göz Ya Muhammed. Ben sizin bunu bu iş eğlenmişti. Ben bu anı bekliyorum bu şekilde. Nasıl? ne yapacağım? Ve bak elini atacağım böyle. Verdi. Kule de bak kandere de böyle. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Bunu Resulullah dedi muhteremler. Cevrasim oradaymış, o da. O dedi böyle, hadsetül küvrah gibi basıyorum yani ben Allah. O da bunu dedi böyle. Bir kelime şahadet ile o anda öyle bir makam aldı ki, yani bize bir yıllar da bunu söyleştik, olamıyor bu kanberle. Bütün hücreleriyle böyle. Netayipleriyle böyle. Bütün zerreleriyle böyle. Bütün duygularıyla kemişat şeyle bu şeyle böyle. Bütün bedenler çalışıyor. Netayip de böyle. Gönlü Allah diye yanıyor. Netayip Allah diye yanıyor. Geçman diye böyle. Yanıyor böyle. Dünyadan her şeyin istiyor. Allah diye. Yanma bir şey yapacağız? Bir şey yapması lazım. böyle. Ne yapacağız? Hadi Hatice'ye de Abdülhamd'a kanışı. Ne bu abdest? Evet taahhüt bende. El yıkıla, ağzını süpler, yüzünü yıka. iki kez namaz kılın, iki kez namaz bellen bende. İki namaz bende. Peygamber olusturanlar, hadisalarimize ilk camaatı, ilk cemaat, ilk Müslüman bende. İlk Müslümanlardan İki kez namaz kılın bende. Tabi nasıl namaz kıldılar? Ruhları, gönlleri bende. Ne dur oldu acaba? Ne tatlı onların aldığından? Tabi daha günün istedim ama müstehemler kısa yaşayın buradan. Bir gün Cevher Aslem geldi müstehemler Peygamberimiz'e erze, çok ale ikra adiye esceleme min Rabbiha adişi bu. Burada ki Pegamız Cevher Aslem ya Muhammed der tabu Cevher Aslem hadiceyi şöyle Allah'ın eslam getirdim. Allah ona selam söylüyor. Allah'a cilalıyor. Hatice ananı selam Allah. Tekrar şu yola. Ya Hatice, Hazac, Yibrail, yekru yukü selam min Rabbike. Ya Rabbike. Peygamber, Ya Hatice. Bak Cebrail'sen burada. sen Rabbine selam getirdi. Nasıl oldu selam bunu? Fekale Allah Hatice. Allah'a selam, emnihü selam. Allahü selam, emin Allah selam. Allah-u demedi. Ve aleyküm selam olmazsa mı vardı Yani Allah'a selam olsun, yani Allah'a selamet olsun. Bu duadır. Kime dua edecek? Kim Allah'ı koruyacak muhtemelenin böyle? Ne buyurdu? Allahü selam. Selam Allah'tır böyle. emin selam ondan da bu şekilde. Ve cevabı selam olsun burada bu şekilde böyle şey. Peygamber'in anında geçen ömrü Az oldu. Böyle, 25 sene inşallah. 15 yılı peygamber olmadan... 10 yılda peygamberi dönemede inşallah. Hacca validemiz... ...peygamberi en dar günlerinde... ...tabii dışarı daralıyor... ...hakarta uğruyor... ...sözlü saldırı oluyor... ...fiili saldırı oluyor peygamberimizin... ...o da insan, o da beşer... ...onun tabi gönlü kırılıyor... ...kalbi kırılıyor, hüzünleniyor... Geldi mi da muhtemelen kapıdan karşılar, kucaklar. Ya ne olur şöyle böyle, bu altı muhtemelen bir şey böyle böyle. Bütün malın yolunu harcadın malını böyle. Mülkün yolunu harcadı. Ama eceye geldi muhtemelen emirler. Altın geldi. Eceye geldi muhtemelen emirler. Onu anladı öleceği anladı. Peygamberimizin kucağında muhtemelen bak. kucağında. Peygamber müjde böyle, ya Hatice, bak annen havva, annen sara seni birçok ola cennette. İki kardeşin, Meryem ve Asiye seni birçok cennette. Bekleyip onlar, onlara kavuşacak şeyler böyle. Hatice, bak cehennetteki seni kökünün hazır böyle, Sen hazır böylece. Bu şekilde, Peygamberimizin muhtemelinde böyle kucağında ve son Peygamberimiz yüzüne bakarak böylece, ve evladı onun teslim etti muteran beleci. Teslim etti. Aşağınamız diyor ki aşağı muteran bele, ben tek diyor Hazat diye kısarırım böyle böyle böyle. Peygamber hep onu alar diye alar gider böyle böyle. Gelin inşallah azafatın bağlamını kütelerler. Tabi genççi daha genç olsun ama böyle olmaz muteranlar. Peygamberimizin, Hazranımızın şu yukarı oldu. Böyle. İlk oğlu oldu adı Kasım'dı böyle. Onun için falan bir unvanı Eblük Kasım derler evi. Kasım bu anlamına gelir yani. Meryem oğlu Tahir İsme'nin iki oğlu, Dörtte tek kızı oldu Mesela. Dört kızı böyle. En büyüğü Zeynep, Rukeye, Ümmü Gülsüm, en küçük kızları da Fatıma. Hazreti Fatıma'nın özelliği peygamberle dönemli doğduğu böyle yani. Var. Doğdu. Küçük küçük peygamberimiz Aleyhisselam tabi peygamberimizin terbiyesinde, evde annesinden küçük yaş eğitim kaldı kendisi de. Belki Medine'ye gelindi, edildi. Eyleme çağ geldi. 15 yaşına geldi. Herkesin gözü ondan muhtemelen. Fatma'ımız da böyle. Fazla Fatma anamızın Farklı özelliği var. Farklı özelliği var. Adı da Zehra derdi. fatıma Zehra. Zehra parlak anlamına geliyor Parlak. Yani yüzü çok parlak olduğu için fatıma at Zehra denir kendisine. Herkes tabi dürnlük yapıyorlar. Onu almak için bu Aleyhisselam'a de. Rabbimin emri bekliyorum sen kem edersem ona verirsem ben de. Cebrail'den geldi ya Resulullah Fatıma Ali'ye nişala. Ali'ye verdi. Hazreti Ali'ye. İki, i̇kinci yılda 2. yılında Hazreti 15 yaşında, Hazreti 21-22 yaşında evleniler. Ondan Fatıma Ali'ye çocuk oldu işte böyle. Hasan, Hüseyin, Muhsin diye. Muhsin çocukları oldu. İki de kız oldu böyle. Zeynep, Ümmü Gülsüm diye. <gülüyor> Fatıma, valimiz muhteremler. ibadet doymayan İbadete doymayanlar. doymayan doymayanlar muhteremler. Ayet-i kerimede geldi. Üç "Oruç ortada, oruçta üç gün bela. O sene beraber, üç gün oruç tutarlar bela." Gece kalktı oruç kalkları gece adam Oruç gece kalktılar, yeri bir şey sudan başka bela. Ya da su içerler, oruç başlarlar bela. Akşemde otururlar. Kafaya bir mislin geldi. İkinci akşamı yetim geldi. Esiz geldi. Aç kaldılar. Ona verecekler. Bu <gülüyor> şekilde. Peygamberimizin ağır hastalığında ölüm halinde Fatma Adamış tabi hem babası hem peygamberi. Yani diğerleri yalnız bir peygamber olarak sevgileri var. 10 tane babacığı böyle. Hem de peygamberimizin tek o kızı kaldı arkasından muhtemelen böyle. Peygamberimizin diğer kızları öldü. Herkileri öldüler. yolu o da öldü. Peygamberin tek kızı Fatıma kaldı arkasından böyle. Arkasından böyle. Peygamber ağır durumda geldi. Babasını öyle görünce Tabii ölüm ızdırabı olmazdınlar. Peygamber Allah ﷻ huzurunda ölüyorlar ki böyle. Ölüm huzur peygamber bu şekilde. Fatihlerimiz Allah'a başladığa babasını görünce böyle. Yani babası artık ölecek ama de böyle. Babası ölecek Ağlama başladı böyle. Peygamber işaretti. Kızım yaklaşıp diye böyle. Yaklaştı, kolunu verdi böyle. Peygamber bir şey söyledi gizli söyledi bir şey huzurda. Söyledi. Hazreti Fatıma'dan biz ağlama başladı böyle. Daha çok ağlama başladı böyle. Yine çağırdı, işarete gel, gitti. Yemiş söyledi, bu defa gülümşedi. Hazreti Aşi Alem'i soğudu. Fatıma neden sana babam, sen böyle böyle yaptın? O peygamber bir, bir sürü, onu sürü veremem dedi bana. Ve Fatıma'nın sonra bunu söyledi. İlkinde yende babam dedi ki babam diyor, Kızım benim için üzülme. Bu benim dünyadaki son sıkıntım. Son sıkıntım böyle. Bugün son sıkıntım. Artı benin sıkıntısı bitti burada iknasına böyle böyle. Anladım ki bu amacım ölecek. Onun için diye ağladım diye böyle. Yine beni çağırdı ikincisi de diye bana diye. Kızım yakınsa bana kavuşatı diye bana diye. Ona sevindim böyle diye. 6 ay sonra kavuştu önüne babasına. Hatta. Peygamberimizin defil oldu. peygamber aleyhissalatürk parasızı sabahtan öldü. Salgını gece arası gömüldü muhtemelenler. Salgını gece böyle böyle. O günü halife seçildi. Fakat peygamberimizin bir türlü yıkayamıyordu muhtemelen sahabeler böyle. Elleri varmıyor ki böyle. Nasıl kıyalım nasıl yapalım, nasıl edelim? Nerede yıkayalım böyle? Bişan'a o şekilde karar veremiyorlar. Peygamberimizin kendi yaptığı evinde yıkandı muhteremler. Şimdi ne diyeyim Peygamberi? Kabinler de olsun böyle. Kimi de dedi ki Ravza Muhtar da olsun. Kimi de dedi Kabe'nin yanında olsun. İsmı arasında orada. Hücürde. Şu bu derken Hazreti Fekül dedi ki ben işte peygamber hayatımdayken peygamberin ölürsü gömür diye böyle. Bu yüzden de öldü yasan altına. Mele kazınmış teremler. Tabi mele indirmek gece karanlıkta Resulullah ﷺ oraya. Yani saberin de en acılı imtihan oldu Resulullah toprağa vermek böyle. Ondan kopmak böyle. <gülüyor> Dünyaları karardı böyle. Hayatları bitti böyle baktın. Dilleri tutuldu böyle. Konuşamıyorlar böyle kardeşler. Gözler yaşlı. Kartpe üzündü, dertti böyle. Çocuğu, çocuğu, kadın, erkek böyle. Kimse kimseyi görmüyor hem böyle. Kimse kimseyi görmüyor böyle. Kadın emzili, kadın şunu unutmuş böyle bakardı böyle. Risuala gitti o şekilde. Ancak geri arasan sonra toprağa göme bilmiyordu hem böyle. Ya tabi 60 derece tabi. Az enes alması teri, az fatwa alince geldi böyle yani böyle. Geldi kapıdan, ya Fatıma, ya Fatıma, Enes'e misin? Enes'i tanıyorlar o evde büyüdüş yanlarında çocukken. Benim ya ağlıyor, ya benim ya Fatıma. Ne oldu hayrola? Resulullah'a şu anda defil ettik. Fatıma'nın başarı olamaz. Nasıl o onu böyle. teslim ediniz? Böyle. Tabii çaylıkta bu şekilde böylece. Fatıma'nın bütününe Peygamber'den sonra artı bir yana koptu. Adı oldu Fatıma Betül ormanı. Fatıma Betül. Betül erkezden kopmuş, diyene kopmuş, nebişten kopmuş böyle. Cenan fillah böyle. Bir Allah biliyor. Hastaydı görmüyor, çocuğunu görmüyor muhtemelen böyle. böyle. Bir Allah biliyor böyle. böyle. Yata yıkıyor, Allah de yanıyor böyle. Allah de yanıyor muhtemelen böyle. Bu şekilde, tabi Eyyid'e bakamıyor, çocuklarına bakamıyor, küçük çocukları tabi, bunlar mısırlar? Bunlara bakamıyor. Hasali üzülüyor, bir peygamber kızı, eşi, çok sevdiği hanımı bu şekilde altı ay işlerden geçti. Hatta beş buçuk ay, altı ay tamam oldu, Ramazan'da oldu, altı ay olmak üzere. hastane eve geldi, bir gün Ramazan ikinas eve geldi, baktı. Ev temizlenmiş, süpürülmüş ev. Çorabı yapılmış, kandil yapılmış. Hastasını ziyaretüşe kalkılmışlar. Onla yıkanmışlar. Ondan yıkanmışlar. bir sevindi şimdi. Acaba Fatıma benim eşim acaba iyi mi oldu acaba? Biraz da ne bir şekilde böyle bir, bir sevinide. Ya Fatıma hayrola? iyileştin inşallah. Bak iş şey yapmışım şekilde. Evet Ali iyileştim. Babam beni çağırdı. Kızım Fatıma iftar orada yapma dedi bana dedi böyle. İftar açma dünyada bu yapam diyor. Babam beni çağırdı. Onun için bu tuhaf görüntü yaptığımız tabii şeyle bilemat ederler. Hastanın baş başladılar. Annemi gidiyor derken ağrım başladı diyeş yukarıları. Hastanın başladı Hatta vasiyete ne oldu beni etme babana. Mahşere gününde. Yani seni bakamadım böyle. Tabii diyalını savaşa gidiyor, Cihata gidiyor diyalını böylece. Ya Fatıma sana iyi bir şey gidiremedim, iyi bir şey yediremedim, iyi bir şey, iyi bir şey alamadım sana böyle. Sana güzel bir hizmeti yapamadım. Ne olur Ben etmiş Fiyadet Resulullah. Er Hele kaldı kendilerinden. İfatın Validemiz akşamı da yaklaştı. Ya dedi Ali, siz itha edin dedi. İhtanınızı da böyle. Beni kenara bırak dedi. Ben Rabbime kavuşurum inşallah biraz sonra. Ama beni hemen bu gece gömüyor mu böyle? Bırakmayın yarına beni böyle. Beni sen yıkar edin böyle. Beni yıkar edin böyle. Benim bedenimi bir annem görmüştü, bir de sen gördün benim bedenimi böyle böyle. ve sen gördün bedenimi. Hiçbir kadın bedenimi görmedi. Beni yıka mısın? Kadına beni sen yıka. Beni yıka, namazımı kıldır. Beni hemen gece götürün, gömün. Yani gündüz benim tabutum insanlar görmesin der. Bak Fatıma gidiyor diye. Ben buna oturtup böyle ederdim. Gömün dedi. Onlara ifade sizi sizikinde böyle. Ben de babamın ısrarı için açtım. Bir tane orta açtım muhteremler. Sonra o ısrarı derken da Mevla'ya kavuştu muhteremler. Has ve Rebati üzerine o yıkadı. Şimdi Şahin mezhebinde buna binaen Şahin mezhebinde erkek hanımı yıkayabiliyor ölçüsünü böyle. Halep'te yıkayamıyor. Bunun tabi şeyleri var. Gülmü tabi okunuyor muhteremler. Yıkadı, kefenledi, namazı kılırdı. Az bir kişi böyle, az bir kişilerle beraber gece karanlanda götürülen muhtemelenler mezara kazdılar. Peygamber'e elini gördüler mesela, mesela peygamber'e elini gördüler böylece. Peygamber'e teslim ettiler böyle, Fatma'ın böyle. Fatma'ın halimizin oradan. Bir adı şey okuyayım inşallah. Fatma'la ilgili muhtemelenler. Hadis-i Ramd-i Hadiste, e yzeker ki kıyamette bütün aleyhüm adetleri, kıyamet günü olduğu zaman, kıyamet gününde yani mahşer gününde, mahşerinde, Nadah Münadil min bütün Nadil arşı, arşın içinde ortasından bir minal melek gidecek, bağıracak, isterse, mahşerinde, mahşerinde bir melek arşın ortasından gidecek arşı böyle, bütün halk duacak böyle. Ey, nasi, Ey insanlar, kapayın gözünüzü, yum gözünüzü. Bak da, belek böyle. Ey insanlar, yum gözünüzü, hatta tecrüze Fatıma ile cennete, Fatıma cennete gidecek, o hayal ediyor, bakmayın da bu şekilde böyle. <gülüyor> e, bir rivayetin, diğer rivayette, hatta temur ve Fatıma binti Muhammed a.s. ala sıratı ...sebihine el ve cariyeti min hur'uin böyle. Hazreti Fatma ailemiz... ...yet bin bin hur kızıyla beraber... ...etrafında bak böyle. Yetmiş bin... ...hur kızı etrafını çevirecekler... ...etrafını... Evet. E, ...kemerül berkü... ...şıyonu çakar gibi... ...sırta geçir <gülüyor> yönde geçecek mutlaka böyle. Kapıların gözünüzü oradan böyle, böyle Yani... ...hiç mahşerde... ...vaten mahşerlere gelmeyecek mutlaka böyle böyle. Mahşerlere gelmeyecek böyle... Hesap yok, soru yok, sual yok. Halk karşısına karışmayacak. Karışmayacak orada. Ağaçın yürürüsü de beklemeyecek unutmayın böyle. Doğrudan dolayı kal kalbiden kalkacak. Kalkacak. Melek neler edecek böyle. Ey mahşıralıkları kapayın gözlerini böyle. Muhammed'in kızı Fatma Geçiş'in buradan böyle. Yetmiş bin huri kızı. Yetmiş bin böyle. Yatan çevirmişler. Şimdi çakar gibi böyle. Geçecek, gelecek muhterem böyle. Geçecek böyle. Rabbimiz de inşallah, Şahal Ali'nin elbisi muhteremler. Tabi makamlar muhteremler çok, dört büyük makam. Ama hayatları çok sıkıntılı geçti muhterem. Hayatları böyle muhteremler. Hayatları sıkıntılı geçti böyle. Yani dalı göler dünyada, aç yattılar, uyuyamadılar, taş bağlılar karınlarına, Hayatta biraz sıkıntılı geçti. Bir odaları vardı, tek odaları vardı. Tabanı tabanı da çamur, duvarı çamur, yeri çamur muhtemelen böyle. Bir eski bir vardı böyle. Bir el gelmenlere vardı. Onda arpa çekerdi. arpa eline çekerdi. Hamur yapardı. Pişirirdi. Onda doyeseyi yiyemezdi muhtemelen. Doyeseyi yiyemezlerdi. Bu yol böyle bir yol Mustafa Aleyhisselam böyle yani sabır, tebrik, ve teslim etme velayamızı. Ama bakın ölümü nasıl oluyor Mustafa Aleyhisselam? Öm nasıl oluyor böyle? Yani cennete göre göre böyle. Hatice annemiz annesini göre göre böyle dediler. Göre göre böyle. Hürler meftiyanı geldiler. Azrailin sanki görmedi biraz Mustafa böyle. O cennete yana bakarken hürler kendisine böyle yolustuğun kendilerine onu geçirken. Azarsın bir hiç göremedi bile böyle ölümünün farkına bile varmadan berliye kavuşmuş Müslümanlar Peygamberimize kucana gel yağurum ne mutlu Peygamber berliye kucaladı bağla bastı Peygamber berliye bağla bastı Ramiz onlar yolun üstü nasıl bir müddet işte Allah müttelilerin nite Fatiha.